Alhamdulillah, vassallat ve vassalama ala Rasulullah. Şöyle bir soru var. Kadın veya erkeğin çıplak ayakla namaz kılması caiz mi? Çıplak ayakla namaz kılması caizdir. Erkekler için zaten caizdir çünkü erkeğin e, avreti bellidir. Yani diz ile diz ile göbek arasıdır. Kadın ise Tepeden tırnağıdır. Tepeden yani ayağından başına kadar tesettürlü olması gerekir. Ayağın çıplak olmasından kasıt yani erkek dizine kadar açık olsa bile diz yani dizin kendisini de örtecek tabii örtmesi uygundur. E, açık olması bunda bir sakınca yok ancak kadın için ayakları bile örtünecek. Çıplaktan kasıt nedir yani ayak çıplak ancak üzerine giydiği bol elbise ayaklarını göstermiyorsa... Ey bu kişi bununla namaz kılabilir ya ayağında çorap olacak veyahutta bol bir elbise onu tepeden tırnağa böyle yere yayılmış bir elbise diyelim böyle e, yerde böyle ayaklarının da tamamen örten bir elbiseyle namaz kılabilir ancak o elbisenin içindeki ayaklar çıplaksa da kimse de görmüyorsa yani dışarıdan görünmüyorsa bu kadın tesettüre uygun bir haldedir demektir. Ee, ancak çıplak olarak ayaklarını göstererek namaz kılamaz göstererek derken tek başına da kılsa böyledir birlerin içinde de kılsa böyledir çünkü kadının namaz için ee, tesettürünün tam olması gerekir saçının kapalı olması gerekir elbisesinin bol olması gerekir ayaklarının da kapalı olması gerekir ya bir çorapla kapalı olacak veya bol bir elbise ile ayakları örtülmüş olacak ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed